Ağzı bıllahim ne Şeytanı ve nasdaqinuhu ve nasdaqfiru, ve nası bıllahim ve msiyata malına. Men yehteh Allahu falamutillah ve men yudlil falahadillah. Ve işhedu anna ilahid la Allah wa heduhu la shirkilah. Ve işhedu anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu amabat. Fına istaqar hadis kitab Allah ve khair alhedihi Muhammedin ve ve şerral umuri muhtefatuha ve kullu muttasaytim bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin kitabında Nikah bölümü kadını kocasına karşı kışkırtan bizden değildir. Başında kalmıştık. 821 nolu hadis Ebu Hureyre radıyallah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir kadını kocasına karşı veya bir köleyi efendisine karşı kışkırtan bizden değildir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hatibül Bağdadi Muazzahu Evham'da, Ebu Davud Ahmed İbn İbn Hakim, İsak bin Rahviyye, Sünenü Kübra'da Nesai, Bezzar, Ebu Ahmed Hakim el-Esami ve el-Kuna'da, Hatip Tarihinde, Beyhaki Sünen'inde ve Şuabü'l-İman'da İbn Asakir Tarihinde rivayet etmiştir. Aile halkına merhametli olmak 822 no'lu rivayet Enes radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aile halkına karşı merhametliydi. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tayalisi rivayet etmiştir. Elbani da tarih etmiştir. 823 no'lu rivayet Ayşe radıyallahu anadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Ayşe yumuşak davran. Zira Allah bir ev halkına hayır dilerse onlara yumuşak davranış kapısını gösterir. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet Ali bin Hücur Ahadisu Ebu Fadl el-Zuhri'de, Tarihinde, İbnü'l-Cerrat Müsnedinde, Beyhaki Şuabü'l-İman'da rivayet etmişlerdir. Kadının kocasına itaati 824 nolu rivayet. El-Kasım bin Avf eş-Şeybani Raymullah dedi ki: Muaz bin Cebel radıyallahu anh Şam'a geldiğinde Hristiyanların papazlarına, rahiplerine ve patriklerine secde ettiklerini, Yahudilerin alimlerine, ruhbanlarına, Rabbani'lerine, alimlerine ve fakirlerine secde ettiklerini gördü. Şöyle dedi, neden bunu yapıyorlar? Dediler ki, bu peygamberleri tahiyye, selamlama şeklidir. Dedim ki, biz bunu Nebimize yapmaya da layıkız. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, muhakkak onlar kitapları tahrif ettikleri gibi Nebileri adına da yalan söylüyorlar. Şayet bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, elbet kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Zira onun üzerinde hakkı büyüktür. Bir kadın kocasının hakkını eda etmedikçe imanın tadını bulamaz. Şayet kocası ondan deve üzerindeyken istekte bulunsa dahi böyledir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hakim Ahmet ebi Şeybe, Taberani, Bezzar, Tarifül Kebir'de Bukhari, İbnebit Dünya, En Napaka'da rivayet etmişlerdir. Tenha yerde eşlerin koşa yarışı yapmaları. 825 ne olur rivayet. Ebu Seleme bin Abdirrahman Rahimullah anlatıyor. Ayşe radiyallahu anh'a bir yolculuğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdi ve kendisi genç bir kız idi. Ayşe radiyallahu anh'a dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına ilerleyip öne geçin buyurdu. Onlar da ilerlediler. Sonra bana gel de seninle yarışayım buyurdu. Onunla yarıştım ve ayaklar üzerinde koşuda onu geçtim. Bir müddet sonra yine onunla bir yolculuğa çıktık. Asabına siz ilerleyin buyurdu. Sonra gel de seninle yarışayım buyurdu. Ben olanları unutmuştum ve kilo da almıştım. Dedim ki seninle bu durumda nasıl yarışayım ey alan Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu mutlaka yapacağız dedi. Bunun üzerine yarıştık ve o beni geçti. Sonra buyurdu ki bu geçen seferki yarışın yer nedir? Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. İbnül Münzir, Evsatta, Ahmet, Nesai-i i Kübra'da, Ebu Davud, İbne-i ve Taberani, Ebu Nuaym, Riyazet-ül Ebdan'da, Beyhaki Sünneli'de rivayet etmişlerdir. Eşler arasında adaleti gözetmek, 826'ın oldu rivayet, Enes radıyallahu anh'ta, Ümmü Süleym radıyallahu anh'a Enes ile beraber bir kap taze hurmayı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ondan avuç avuç almaya başladı ve bunları hanımlarına gönderdi. Sonra onu canı çeken bir kimsenin yemesi gibi yedi. Bu hadis Bukhara'ya büsmin şartlarına göredir. i̇bn Sad tabakatında Ahmet, i̇bn İban Tayalisi, Bezer, Ebu Yala rivayet etmişlerdir. 827 ol rivayet Ayşe radıyallahu anhadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlar arasında taksim yapar, adaleti gözetir ve şöyle derdi. Allah'ım bu benim gücümün yettiği kadarıyla yaptığım taksimdir. Senin gücünün yettiğine de benim gücümün yetmediği şeyden dolayı, senin gücünün yetip de benim gücümün yetmediği şeyden dolayı beni kınama. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hammad bin Zeyd ve İsmail bin Uleyye'nin bu hadisi Ebu Kulabe'den mürsel olarak rivayet etmiş olmaları sebebiyle illetlendirilmiştir. Hammad bin Selem'e ise bunu mevsul olarak rivayet etmiştir. Bu Sıkan'ın ziyadesidir. Mevsul olarak rivayet etmekte Hammad bin Seleme'de tek kalmamıştır. Nitekim İbn Cerret Taberi Raymullah, bu hadisi tefsirinde i̇bn Veki, Abdülvehhab bin Abdülmecit, Eyup, Ebu Kılabe, Abdullah bin Yezid, Ayşe Radiyalan'a İsnai ile rivayet etmiştir. Böylece mutabaat sabit olmuş, illet zahil olmuştur. Yani şayet e, Hammad bin Zeyd ve İsmail bin Uley'ye e, tarik ile gelen hadis e, munkatı yani ınkıta şüphesi olmasaydı hadis Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre olacaktı. Fakat Hammad bin Seleme e, mevsul olarak rivayet ettiği için bu hadis Müslim'in şartına göre olmuştur. Zira e, Bukhari Hammad bin Seleme'den ancak Talikan rivayet etmiştir. Hammad bin Zeytden ve İsmail bin Ulayyeden ise e, hüccet getirerek rivayet etmiştir. Bu hadisi İshak bin Rahüye, i̇bn İbn ben, Hakim, Ahmet, i̇bn Bişeybe Ebu Davud, Nesai, i̇bn Mace, Darimi tefsirinde Taberi, Tirmizi, Emalde İbn Bişran, Tahavi Müşkülü'l Haserde, Harayeti İtilalül Kulup'ta Ebu İbne Bi Dünya Ennefakal İyalde, İbn Nazm el Muhalla'da ve Beha'i Süneni'nde rivayet etmişlerdir. Kadınların kıskançlığına sabretmek 828 nolu rivayet Enes radıyallah'tan. Namaz için kamet okundu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile hanımlar arasında bir sorun vardı. Onlar birbirlerine cevap veriyorlardı. Ebu Bekir Radyalan geldi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, şunların ağızlarına toprak serp de namaza çık." Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartına göredir. Ahmet, Ebu Ya'la İbnü'l-Catt Müsned'de Ebu Tahir el-Muhallis el-Muhallisiyat'ta rivayet etmişlerdir. <gülüyor> 829 numaralı rivayet Enes radıyallah'tan dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü, Ensar kadınlarından biriyle evlenmeyecek misin?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesi onlarda şiddetli kıskançlık vardır. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Nesai rivayet etmiştir. 830 830'lı rivayet Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki, Zeynep binti Caş radıyallahu anh'a benim odama izinsiz ve öfkel olarak girinceye kadar kumalarımın kızlıklarını bilmiyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, Elan Resulü, Ebu Bekir'in kızcağızı senin için kollarını çevirince, onun yaptığı iş sana yetiyor mu? Sonra bana dönüp atıp tuttu. Ben ona cevap vermeyip vazgeçtim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ona karşı kendini savun buyurunca ben de ona yöneldim, cevap vermeye başladım. Nihayet bana cevap veremez ve tükürüğü ağzında kurmuş vaziyette kendisini gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yüzünün güldüğünü gördüm. Bu hadis-i şartına göredir. Esrem bin Seyil Bahşel, Tarih-i Buhari Edebül edeb Müfred'te, i̇bn Mace, Ahmet, İshak bin Rahüya, Nesai-i sünen Kübra'da, Harayeti-i ve ül Kuluk'ta, Dünya-Nafaka'da, İbn İbnadi El-Kamil'de rivayet etmişlerdir. Kocasının malından kadının izinsiz yiyebileceği şeyler. 831 oğlu rivayet. Sa'd-ı vakas Vakkas Kadınlar Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a biat ettiklerinde, Mudar kabilesi kadınlarından olduğu zannedilen cüsseli veya yaşlı bir kadın ayağa kalkıp şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü biz kadınlar hepimiz babalarımıza, çocuklarımıza ve kocalarımıza yüküz. Onların mallarından bize izinsiz ne helal olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Taze olanlar yani sebze, meyve, pişmiş yemek gibi çok dayanmayan ve saklanması mümkün olmayanlar size helaldir. Onlardan hem yiyin hem de başkalarına hediye edin. Bu hadis ve Müslim şartlarına göredir. Begavi Rahimullah hadiste geçen imratun celiletun kavli, iri cüsseli veya yaşlı kadın manasındadır demiştir. Ebu Davud Rahimullah dedi ki, hadisteki errat bu kelimesiyle kaldığı zaman bozulacak olan yiyecekler kastedilmektedir. Bunu Begavi Şerüs Sünnede, Ziyahül Makdisi, El-Muhtare'de, Hakim, Ebu Davud, İbn-i Sa'd Tabakat'ta, Abdül Humeyd, bir Şeybe, Begavi Mucem'inde, Hatip, Ta Taliyü-Telhis'te ve Beyhak Sünnel'inde rivayet etmişlerdir. Haram kılan süt emme ancak süt emme çağında olandır. 832 olur rivayet? Umlu Seleme radıyallahu anhadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Süt emmenin haram kılanı bağırsakları patlatacak kadar çok emilmesi ve sütten kesilmesinden, yani ilk iki yıldan önce emilmesi şeklinde olandır. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tirmizi, Sünev-i Kübra'da Nesai, El-Muhallada İbn Azm ve Deylem riyadetmişler. Elbani İrval-i Galil'de tarihç etmiştir. 833 nolu rivayet Urve bin Zubeyr rahimullah'tan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bir sefer emzirme ile bir erkeğin hanımlarının yanına girmesi durumunu pek hoş karşılamayıp uzak durdular ve büyük kimsenin emzirmesi durumunu Ayşe radıyallahu anha'ya sordular. O da şöyle dedi: Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sehle binti Suheyle verdiği emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece Salim için verdiği bir ruhsat olarak görüyoruz. Vallahi böyle bir emzirme ile kimse bizim yanımıza giremez ve bizi göremez. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Nesai, İbn-i İbdan, Muvaddada Malik, Şafii, Müsnedinde, İbn-i El-Minteqada, Abdül Rezak, Ebu Davud, Ebu Ahmed El-Hakim, El-Esami ve kunada İbn-i ve Beyhak Zünen'de rivayet etmişlerdir. Kişinin eşine arkadan ilişki kurmasının çirkinliği 834 mol rivayet i̇bn Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Azze ve Celle bir erkeğe yanaşan erkeğe veya hanımına dübüründen ilişkiye giren kimseye bakmaz. Bu hadis müslimin şartına göredir. Harayeti mesavi ahlakta, İbn-i Şeybe, İbn-i İbban, zeyr El-Muhtare'de, İbn-i Tirmizi, Sünel-Kübrada, Nesai, Ebu Ya'la, El-Muhalla'da, İbn-i rivayet etmişlerdir. 835 nolu rivayet, Tavus bin Keysan el-Yeman rahimullah dedi ki, İbn-i Abbas radiyalanmaya kişinin eşine arkadan yanaşması hakkında sorulunca şöyle cevap verdi. Bana küfür olan şeyi soruyorsunuz. Bu eser Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ma'mer bin Raşid Camiinde Nesai Sünenü Kübra'da İbn Battayli bendi ve Halal es de rivayet etmişlerdir. 836 no'lu rivayet Hemam bin Yahya rahimullah dedi ki: Katabe bin Diyame rahimullah eşine arkadan yanaşan kişi hakkında sorulunca dedi ki: Bana Ukbe bin e ve Sa'ç Ebu Terda radıyallahu anhu şöyle dediğini rivayet etti. Bunu ancak bir kafir yapar. Bu eser Bukhan'ın şartına göredir. Ebu Yala'dan Naklen, Busayr-i Itabul-i Herada, Ahmet, Camii'nde Mamr, İbni Ebişeybe, Şab-ı Liman'da Beyhaki, İbni Batta İlibane'de, Abdülmelik bin Habib, Edebin Nisa'da ve Beyhaki Sünen'de rivayet etmişlerdir. E, bu konular gibi olarak ileride tefsir bölümünde, e, Bakara Suresinin tefsirinde İbni Ömer radiyalanmadan e, gelen rivayetleri de aktaracağız inşallah. Hanımı haizliyken ilişki Kur'an'ın kefareti. 837 olur rivayet, İbn-i Abbas radiyalanmadan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı hanımına yaklaşan kimse hakkında bir dinar veya yarım dinar sadaka verir buyurdu. Bu hadis e, Bukhan'ın şartına göredir. <gülüyor> Ebu Davud, Hakim, Ahmet, Nesai, İbn-i Mace, Darimi, İbnül i Carut, El-Münteka'da Taberani ve Behaki rivayet etmişlerdir. Yani bir dinar bugünkü e, bir cumhuriyet altın oluyor. Yarım dinar da yarım altın. Cariyelere azil yapmak 838 ne olur rivayet i̇bn Ömer Öner radyalanmadan. Ömer bin el-Hattab radyalan şöyle dedi. Şu cariyesi olan efendilere ne oluyor da önce cariyeleriyle temasta bulunuyor sonra azil yapıyorlar. Efendisinin kendisiyle birleştiğini itiraf eden bir cariyenin bana başvurması halinde çocuğunu efendisi üzerine kaydederim. Bundan sonra artık ister azledin ister çocuk yapın. Bu eser Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Şafii Müsnedinde Malik Muhatta'da. Beyhaki süneninde Taha-ı Şerhümen-i etmişler. Elbani Irva'da tarih etmiştir. Esir edilen hamile kadınlarla ilişki kurmak. 839 noldu rivayet. ve Umame radiyallahu anh'ten sallallahu aleyhi ve sellem hayber günü evcil eşeklerin etini yemeyi köpek dişi olan bütün hayvanları, hamile olan esir kadınlarla doğuruncaya kadar ilişkiye girmeyi ve durumu belirginleşmemiş meyvenin satışını yasakladı. O gün saç ekleyen ve ekleten kadına, dövme yapan ve yaptıran kadına, yüzünü tırmalayan, yakasını yırtan ve mahvoldum, helak oldum diye bağırıp çağıran kadına lanet etti. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebu Yalân müslümanların Naklen, bu sayede itaaf ve İbne Bişeybe rivayet etmişlerdir. Kitabut Talak boşanma kitabı. Allah Azze ve Celle Bakara 227. ayetinde şöyle buyurmuştur mealen. Eğer boşanmaya karar verirlerse muhakkak Allah iştendir bilendir. Ve 229. ayet: Boşanma iki defadır. Artık ya güzellikle tutmalı ya da iyilikle salı vermelidir. Allah'ın sınırlarını koruyamamaktan korkmaları müstesna onlara verdiğiniz bir şeyi geri almanız size helal değildir. Fakat Allah'ın sınırlarını koruyamamaktan korkmaları müstesna kadının bir şeyleri fidiye vermesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Onu aşmayın. Her kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, işte onlar var ya, onlar zalimlerin tekenderidir. <gülüyor> nikahtan önce talak yoktur. 840 mol rivayet. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a'dan, ancak nikahtan sonra geçerli olur. Köle azadı da ancak köleye sahip olduktan sonra geçerli olur. Bu eser Bukhari'nin ismin şartlarına göredir. İbn-i Ebi Şeybe rivayet etmiştir. İhtiyacı bitince eşini boşayıp mehrini ödemeyen kimsenin günahı 841 mol rivayet İbn Ömer radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah katında günahların en büyüğü bir kadın ile evlenip ondan ihtiyacını karşılayınca onu boşayan ve mehrini ona ödemeyen kimse ile bir adamı çalıştırdıktan sonra ücretini vermeyen bir diğeri ise boş yere bir hayvanı öldüren kimsenin günahıdır. Bu hadis Bukhara'nın şartına göredir. Hakim ve Beyhak rivayet etmişlerdir. Sebepsiz olarak boşanmak isteyen kadın, 842 no'lu rivayet Sevban radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir kadın sebepsiz olarak kocasından kendisini boşamasını isterse, cennetin kokusu ona haram olur. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Fi gayri ma ifadesi, yani meşru bir sebep olmaksızın. Bunu Ebu Davud, İbnül Carut, İbn-i Hakim, i̇bn Mace, Tirmizi, Darimi, Ahmet ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Hadım olan kişinin ayrılması, 840 rivayet, İbn-i Mesud Radyalan dedi ki, Hadım olan evli kişiye bir yıl mühlet verilir. Eğer bir yıl zarfında kadına ulaşabilirse ne âlâ, aksi ayrılırlar. Bu eser Müslim'in şartına göredir. Abdullah bin Ahmet mesailinde, Abdurrazzak, Bir Bişeybe, Bedarı Kutni, Taberani, İbnül Münzir, Elevsatta, Ebubekren Nisaburi, Ziyadat ala Kitabül Müzenide, İbn-i Adi El Kamil'de, Beyhak-ı Sünen'de rivayet etmişlerdir. Evet, burada iktidarsız erkek kastediliyor. Kısa Nisa suresi, Talak suresidir. 844 nolu rivayet. Abdullah bin Mesud Radyalan dedi ki, Vallahi kim dilerse gelsin, haksız olanı beraberce lanetleyelim. Şüphesiz Kısa Nisa Suresi, yani Talak Suresi, kocası ölen kadının iddetinin 4 ay 10 gün olduğuna dair ayetten sonra indirilmiştir. Bu hadis Bukhari ve şartlarına göredir. İbn-i Mace, Ebu Davud, Beyhaki ve Taberani rivayet etmişlerdir. Sünnete uygun olan boşama 845 nolu rivayet. Abdullah bin Mesud Radyalan dedi ki, Sünnet olan boşama eşiyle içinde cima etmediği temizlik döneminde boşamaktır. Bu eser Müslüm'ün şartına göredir. Nesai, İbn-i Mace, Darekutni, Mehamili, Emalisinde, Taberani, El-Muhallada, İbn-i ve Beyhaki sünnende rivayet etmişlerdir. Boşanan kadın 3 hayız dönemi iddet bekler. 846 oğlu rivayet. Ayşe Radyalanha dedi ki, Berire'ye 3 hayız dönemi iddet beklemesi emredildi. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Mace, Fevaydin'de Temmam, Taberane, Efsat'ta, Hatip tarihinde Darekutni, Ebu Yala, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani, Irvada muhbe Bin Ali, Sayül-i Müsnet'te tarihci etmişlerdir. Bu da boşanan kadın için. Üç kurunun 3 ayız dönemi olduğu konusunda açık bir nas. Boşamaya şahit tutmak. 847 olur? rivayet Mutarrif bin Abdullah Abdillahirrahmanirrahim dedi ki İmran bin Husayn radıyallahu anh karşısını boşayıp da sonra dönmüş olmak için onunla cinsi münasebette bulunan ve ne onu boşadığını ne de ona döndüğünü şahitlendirmeyen bir kimsenin durumu soruldu. Dedi ki sen sünnete aykırı olarak boşamışsın sünnete aykırı olarak dönmüşsün onun boşandığını da kendisine döndüğünü de şahitlendir ve bir daha böyle yapma bu hadis müslümin şartına göredir. Ebu Davud, i̇bn Abdur Mace, Abdülrezzak, İbn-i Şeybe, Taberani, Beyhakir rivayet etmiştir. Velban-i Ruvay-ı etmiştir. Yani e, kişiyi boşadığında da eğer rücu edecek sanımına rücu ettiğinde de e, şahit tutması, iki şahit tutması buna. Bu sünnettir, müstahaptır. Bunu yerine getirmezse şayet sünnete muhalefet etmiş olur bu işte. E, fakat geçerlidir. Yani boşama da geçerlidir, rücu da geçerlidir. Kadın hayızlıyken boşamak, 848 nol rivayet, Nafi Raymullah'tan İbn Ömer radıyallahu anh'a hanımını hayızlıyken boşamıştı. Ömer radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve bunu anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu tek talaksaydı. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tayalisi ve Beyhaki rivayet etmiştir. El ı İrva'da taciz etmiştir. Haram olan boşama şekli, 849 nol rivayet, Mücahit Raymullah dedi ki, i̇bn Abbas Radyalanma'ya hanımını yüz talakla boşayan bir adam hakkında soruldu. i̇bn Abbas Radyalanma dedi ki, ''Rabbine isyan ettin ve hanımın senden ayrıldı. Allah'tan sakınmadın ki sana bir çıkış yolu kılsın.'' Sonra şu ayetleri okudu. ''Kim Allah'tan sakınırsa ona bir çıkış kılar.'' Talak 2. ''Ey Nebi, kadınları boşadığınız zaman iddetlerinde boşayın.'' Talak 1. Evet, bu Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberi tefsirinde Ebu Davud, Darekutni, Taberani, Şerhumalina Sera, Taha'vi ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. 850 oğlu rivayet Amr bin Dinar Raymullah dedi ki, İbn Abbas radyalanmaya hanımını yıldızlar sayısında boşan kimse soruldu. Dedi ki, ona şu cevza yıldızının başı kadarı yeterdi. Yani tek bir sefer e, boşatsa. Tek talak yeterdi. Bu Eser Bukhara ve şartlarına göredir. İbne Bişeybe, Abdurrazak, Darekutni İbn-i Münzir el-Efsat'ta ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Kadına boşama yetkisi vermek 851'in olur. rivayet Mesruh Rahimullah dedi ki bir adam Ömer radıyallahu anh'a geldi ve dedi ki ben boşama yetkisini hanımıma verdim. O da kendisini 3 talakla boşadı. Ömer radıyallahu anh oğlu Abdullah'a seninle görüştesin dedi. O da ben bunun bir talak sayılacağı görüşündeyim ve kadını buna kadın buna hak sahibir dedi. Ömer radıyallahu anh ben de bu görüşteyim dedi. Bu eser Bukhari müsimin şartlarına göre edir. <gülüyor> Sa'id bin Mansur Sunaninde İbn ebi Şeybe İbnül Münzir el-Evsatta rivayet etmişlerdir. 852 no olur rivayet İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Kişi karısına boşama yetkisini verirse kadının kendi kendini boşaması durumunda hüküm kadının verdiğidir. Ama adam ben sadece bir talakla boşama etkisini ona verdim diyerek itiraz ederse ancak iddeti içerisinde karısına dönebilir. Bu eser kar ve müslimin şartlarına göredir. Şafii, Müsned'in'de ve El-Üm'de, Malik da ve Beyhakis'ün eninde rivayet etmişlerdir. Evet bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir şey yok. Yani e, kadına boşama etkisi vermekle ilgili sahabeden böyle rivayetler var. Yani bu olabiliyor demek ki ama... Kadının tek talak yetkisi vardır böyle bir durumda. Yani boşan yetkisi ona verilirse, kadın o tek tada e, verdiği takdirde üç talak hakkından birisi gider. Sarhoşun boşaması geçerli midir? 853 ne olur? Rivayet. Ez Zühre-i Rahimullah dedi ki, Ömer bin Abdullah Rahimullah'a sarhoş bir adam getirildi. Adam dedi ki, ben hanımımı sarhoşken boşadım. Ömer'in görüşü bizim gibi ona sopa vurulup aralarının ayrılması şeklindeydi. Eban bin Osman, Osman radıyallahu anın şöyle dediğini rivayet etti. Delinin ve sarhoşun boşaması geçerli değildir. Bunun üzerine Ömer bin Abdullah Rahimullah dedi ki, ''Bana ne emredersiniz?'' Bu Osman radiyallahu anh'ten onu sopalayıp, sopalayıp ha, e, hanımını kendisine döndürmeyi rivayet ediyor. Ezzühri Rahimullah dedi ki, bu durum Reca bin Hayve'ye anlatıldı. O da dedi ki, bize Abdülmelik bin Mervan, Muayyye bin Ebu Süfyan radıyallahu anın mektubunu okudu. O mektupta sünnete göre deli olan kimse dışında herkesin boşamasının geçerli olduğu yazıyordu. Bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. BH ki Ebu Züreyet'in eşki tarihinde Sahavşer Muhsikil'e sardar rivayet etmişler. Elbani riva'i etmiştir. Evet burada Eban bin Osman'ın babası Osman radıyallahundan rivayetiyle e delinin buna ek olarak sarhoşun boşaması geçerli değildir. Ziyadesi var. E, bu yani merfu hadise ek bir şey getirmez ama e, merfu başka bir hadiste la talak fi ilak diye e, buyrulmuş. Yani ilak halinde boşama yoktur. Yani aşırı öfkeli olan kimse de böyle. Şuur yerinde olmayan kimsenin boşaması geçersizdir. Ebu Davud'un rivayet diğer hadisten dolayı. Yoksa şu burada delil olmazdı Osman radıyallahu anh, bu kavli. Çünkü Zühri'nin dediği gibi, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sadece delinin boşaması geçeriz. Onun dışındaki herkesin ki geçerli diye mektup olduğunu söylüyor. Evet, bu konuda asıl Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu, La talaka fi ilak hadisidir. Yani aşırı öfkeli olan kimse, işte talakul gadban deniliyor buna, Aşılı öfkeli olan kimse o öfkesinin galebesi anında e, şayet boşarsa bu geçersizdir. Ama öfkesi geçtiği zaman şuur yerindeyken e, bu durum ona sorulur. Eğer e, bunda hala kararlıysa o zaman e, talak gerçekleşir. İla eşine yaklaşmama yemini 854 olur rivayet Süleyman bin Yeser dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin on küsur sahabesine yetiştim. Hepsi de ila yapan kimse hanımına yaklaşamaz diyordu. <gülüyor> Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Şafii, Müsned'in Daire Kutni, Begavşer-i Sünnet'e, Beyhaki, süneninde de rivayet etmiştir. Elbani, İrbal-Galil de etmiştir. Bu konuda 855 nolu rivayet, El-Kasım bin Muhammed Raymullah dedi ki, Ayşe radıyallahu anh'a, hanımına yanaşmayacağına yemin eden, ve onu 5 ay terk eden kimse anlatıldığı zaman ondan ayrı durmadıkça bunu ila olarak bir şey saymaz ve şöyle derdi. Bu nasıl olur? Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya iyilikle tutun yahut güzellikle salıverin. Bakara 229. Bu eser Bukar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Şafii Müsnedi'nde, Said Bin Mansur İbn azm El Muhallada, Beyhaki sünnende rivayet etmiştir. Elbani irvada tahric etmiştir. Evet. Bu İlâ e, hanımına yaklaşmama yemini. Böyle bir yemin yapan kimse dört e, ay uzak durur. Yani onunla ilgili hükümler. Yani bu dört ay içerisinde İlâ yapmış bir kimse e, yaklaşamaz hanımına. Sahabelerin icması gibi bu zaten Süleyman bin Yeser'in Ricat yani boşanan kadının döndürülmesi e, e, 856 olur rivayet Ömer radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boşadı sonra onu geri döndürdü. Bu hadis Bukhara ve Müslümin şartlarına göredir. Darimi İbni İbdan Hakim Zeyaül Maktisi Ebu Davud, Nesai İbni ab Abbin Humeyd, Ebu Yala, Bezzar, Taberani, temam İbni Saad, Tahavi, Munzir el Elevsatta, Beyhaki rivayet etmişler. Elbani ve Mukbil bin Hadi sahilemişlerdir. 857'nı oluyor. Evet Abdullah bin Abbas radıyallahudan. Rumeyse veya Rumeyse isimli kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek kocasının kendisine dokunmadığından şikayet etti. Çok geçmeden kocası da geldi ve ey Allah'ın Resulü, o kadın yalan söylüyor. İlk kocasına dönmek istiyor dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onun balcağızından başka biri tatmadıkça önceki kocasına dönemez. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ee, İbn-i Asım, Elahat ve'l-Methani'de, Nesai Ahmet e, rivayet etmişler. Mukbir bin Hatice, Müsait'e tarzı etmiş. Buradaki Uğmeysa demek ki e, Ümmü Süleym Radyalina'dan farklı birisi. Öyle gözüküyor. E, bu boşanmış. E, fakat mesela rici Talak'la boşanan bir kimse ya e, bu tek Talak'la boşayan bir kimse hanımına tekrar dönebilir. Yani yeni bir nikah, işte velisinden yeniden izin söz konusu olmaksızın birbirlerine dönebilirler. Ama iki talak gerçekleşmiş. Yani o bir, ilk talağı verdikten sonra ikinci bir temizlik döneminde veya dört ay on günün, ilk talaktan sonra dört ay on günün dolmasından sonra talak vermese dahi dört ay on günün dolmasına kesin ayrılık gerçekleşir. Yani bayin talak gerçekleşir. Veya bu zamandan önce bu kesim talan gerçekleşmesini istiyorsa ilk boşamasından bir ay sonra ikinci bir temizlik döneminde ilişkiye girmek o zaman ikinci taladı verir böylece kesin ayrılık gerçekleşir. Bir de üçüncü sefer yani üç talak dediğimiz şey gerçekleşirse üçüncü tala da verirse o zaman kadın başka birisiyle evlenip işte birbirinin balcanızından tatmalıkça ilk kocasına dönemez. Burada böyle bir durumla ilgili. Ee, hadise anlatılıyor. Başka ayrıntılar da var. Başka rivayetlerde. Ee, yani bu kadın işte kocasının kendisine dokunmadığından e, şikayet etmesinin sebebi o ilk kocasına dönmek istiyor. Yani Allah Resulü o yüzden e, diyorlar. Allah Resulü de yani cinsel ilişki gerçekleşmedikçe ilk kocasına dönemez diyor. Yani bu ne demek? Ee, şayet Mesela innin birisiyle evlense ikinci eş olarak bazıları hulle amaçlı böyle yapıyorlar. Cinsel ilişkiye giremeyecek birisiyle hulle amaçlı evlendiriyorlar. Sonra işte o boşu kocasına tekrar dönüş imkanı oluyor. Böyle yapıyorlar. Bu caiz değil. E, çünkü cinsel ilişkiye kudreti olan birisiyle evlenmedikçe ve bu ilişki gerçekleşmedikçe ilk kocasına dönemiyor. Yani bu hadis bu konuda açık. 858 mi oldu rivayet? Abdullah bin Mesud radıyallahu Ömer radıyallahu hep bir adamla hanımı geldi. Adam dedi ki hanımı boşadım. Sonra kendisine rücu ettim. Kadın ise şöyle dedi. Beni boşadı. Üçüncü hayzımın sonuna kadar beni bıraktı. Yani o ricat süresinin sonuna kadar. Hep benden ayrı durdu diyor. Kan kesildi. Yıkanmak için suyumu hazırlayıp koydum. Kapımı kapattım. elbisemi çıkardım. Bu kapıyı çalıp şöyle seslendi. Sana rücu ettim. Sana rücu ettim. Bunun üzerine yıkanmayı bırakıp elbisemi giydim. Ömer Radyalan, İbni Mesud Radyalan'a, ey İbnü Ümmi Abd, buna ne dersin diye sordu. İbni Mesud Radyalan şöyle dedi, sanırım adamın buna hakkı vardır çünkü üzerinden henüz bir namaz vakti geçmemiş. Ömer Radyalan da dedi ki ne güzel söyledin, benim görüşüm de budur. Bu eser Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taberani, El Muhallada, İbni Abdur Abdurrezzak ve Beyhaki rivayet etmişler. Yani son anda yetişmiş. Hulleci tutmanın haramlığı 859 numaralı rivayet Abdullah bin Mesud radıyallahu ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hulle yapana ve hulle yaptıranı lanet etti. Bu hadis Buhari'nin şartına göredir. Tirmizi, Darimi, Şerhus Begavi, Ahmet İbn Ebi Şeybe, Ebu Ya'la, Heysem bin Kulayb müsnedinde rivayet etmişler. Muhaddisin hadisi sahihlemiştir. 860 numaralı rivayet Nafir Aymullah'tan bir adam İbn Ömer radıyallanmaya geldi ve şöyle sordu. Bir adam hanımını üç talakla boşadı. Sonra bu adamın bir emri olmaksızın onun erkek kardeşi o kadınla hulle yapmak için evlendi. Böyle bir durumda kadın o adama helal olur mu? i̇bn Ömer Ömer radiyalanma dedi ki, hayır nikah rabettir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu adamın yaptığını sifa yani zina sayardık. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. <gülüyor> Hakim Taberani Mucemi Nevsat'ta ve Beyhak'i rivayet etmişlerdir. Yani kadın burada e, kayın biraderiyle evlenmiş oluyor hulle amaçlı. İbn Ömer r. da e, bunun caiz olmadığını ifade ediyor. Kocası ölen kadının yas tutması buna ihtat deniliyor. Yani e, dul kadının, dul kalan kadının yas tutmasına 861 no'lu rivayet e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anha'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kocası vefat eden bir kadın Asfurla ve kırmızı çamurla boyanmış elbise giyemez. Zihnet takamaz, kına yakamaz ve sürme çekemez. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ee, İbn-i İbban, i̇bn Ahmet, Ebu Davud, Nesai, Ebu Yala, Taberani, Evsatta, İbnül i Müzir, Efsat'ta, Beyhaki rivayet etmiştir. Erban-i İrba'da tercih etmiştir. Hul, yani bedelle boşanan kadının iddeti. 860 gen o rivayet, Süleyman bin Yeser Raymullah, Rübeyyi binti Muaviz radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Rübeyir radıyallahu anh'a Hul yoluyla boşandığı zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bir hayız dönemi kadar iddet beklemesini emretti. Bu hadis müsimin şartına göredir. İbn-i ve Timrize'ye Beyhaki rivayet etmişlerdir. Hul yoluyla boşama yani kadın, işte kadıya müracaat eder. ayrılmak istediğini söyler. Ya mehrinden vazgeçer. Eğer yani henüz almamışsa işte mehrimden vazgeçmem karşılığında beni ayırmanı istiyorum der hakime. Veyahut da bir mal verir. Kocasına verir tabi. E işte mesela bahçem var. Bu bahçeyi işte kocama başlıyorum Bunun karşılığında beni boşa diye hakime başvurur. Hakim de bu şekilde boşar. E, Sabit bin Kays bin Şemmas radiyallahu anh'ın kıssası e, bu şekilde gerçekleşmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında. Zaten baş tarafta talak bölümünün başında okuduğumuz ayette de, Bakara 229. ayetinde de buna işaret ediliyor. Oysa e, Böyle bir boşanmayla ayrılan kadın yani hul kesin ayrılıktır o bu ve o bir hayız dönemi iddet bekler. Eşinin annesiyle zina eden kimse yani kayınvalidesi ile zina eden kimse 863 olur rivayet Yahya bin Yamur Raymullat dedi ki İbn Abbas anh, hanımının annesiyle veya hanımının başkasından olan kızıyla zina eden kişi hakkında şöyle dedi. Bu onun işlediği bir haramdır. Bu sebeple eşi kendisine haram olmaz. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i şey Şeybe ve Beyhaki rivayet etmişler. Elbani rivada tarih etmiştir. Yani e, Hanefi mezhebinin talak ve nikah meseleleriyle, hürmeti musaharatla ilgili verdiği fethalıların neredeyse tamamı şu rivayette çöpe gitmiştir. Yani onlara göre e, işte kadının akrabalarından bir kadını işte avretini görse, ilişki bırak, sadece avretini görmekle kendi hanımı kendisine haram olur der. Hanefi meselede hürmeti musaret diye. Sadece hanefilerde vardır bu. Ee, burada böyle bir şey yok. Bu bir haram, bu büyük bir günah, bu ayrı mesele. Bu sebeple kişi hanımından boş olmaz. Yani hanımından ayrılması gerekmez. Ama onun haramlığı, işte zina oluşu farklı bir şey. Ee, fakat burada şöyle bir şey var. Böyle bir adam mahkemelik olsa bunun cezası zaten rejimdir. Yani rejim edilir. Yani nikahları sakıt olmaz ama yani mesela mahkemeye gitmese böyle bir olay, insanlar arasında gizli kalsa bu e, nikahı iptal etmez. Yani e, haramlık farklı bir konu fakat e, akrabalık bağının şeyin e, nikahın düşmesi farklı bir konu. Allah azze verirse kitabul muamelat yani alışverişler bölümüne bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhanakallahum ve bihamdik ve eshedan la illallah